Merhabalar Umur Hayır, merhabalar <gülüyor> Nasılsın? Gayet iyiyim İstanbul'dan sevgiler selamlar sen nasılsın? Ben de iyiyim yine bir adaptasyonda birlikteyiz Yine bir adaptasyonda birlikteyiz Tatil sonrası Tatil sonrası bayramdan döndük Top yekün tüm ülke döndü Evet bir, Acayip bir trafik oluyor değil mi hala? Duble yollar çözemedi galiba bu sorunu <gülüyor> ya duble yollar genelde nedense hep bir şeridi kapalı oluyor Mae. Özellikle benim gibi gece saatlerinde de araba e, direksiyon sağdığın zaman oldukça e, kafa karıştırıcı olabiliyor. Önce duble başlıyor, sonra teke iniyor, ondan sonra tekrar duble oluyor. E, i̇lginç bir şeyle karşılaştım. Eee Lapseki'de feribota binecektim. Bu Yine duble yol teke indiği zaman işte 110-120'ye yakın bir şekilde gidiyorum max. Yanımdan bir tane kamyon geçtim. Hayır inanamadım. Yani demek ki 130'la gidiyor. <gülüyor> <Nasıl> <gülüyor> Meyve <yani>? kamyonu. Ee? <gülüyor> Neyse. Tabii şaşırdım. Ondan sonra feribota indik. Bir şekilde e, feribotun alt katında duruyordum. Bir baktım o kamyondan e, şoförü indi. Sohbete başladık. Meğersem Çanakkale'den e, tabii İstanbul haline şey getiriyormuş. Meyve götürüyormuş. Aceresi var yani. E tabii. İster istemez. Yani o, o feribotu kaçırdığı zaman ki ben 7.29'da bindim o feribota. O da büyük ihtimalle 7.28'de bindi beni geçtikten sonra. O feribotu kaçırsa 45 dakika bir saat daha beklemek zorunda kalacak. Bu da belki o domateslerin dökülmesi anlamına gelebilir. İlginç. Vakit nakittir arkadaşım. Evet çok Vaktin çok kıymetli olduğu bir devirde yaşıyoruz. Ama bu nereye kadar devam edecek merak ediyorum. Ya şu an mesela dakikalar önemli ya. 45 dakika. Yani hmm. Acaba öyle bir zaman gelecek ve milisecond'lar, milisaniyeler önemli olacak mı? Hayatta? Önemli zaten. Yani Domates alıp satma bir yana yani eğer... Ben domatesin şeyle ilgiliyim birimiyle. <gülüyor> ha tamam hani böyle şey hisse senetleri ne falan bahsetmesin <gülüyor> yani. Domateslerde... Onlar da mili saniye önemli çünkü <gülüyor> domateslerde mili saniye seviyesine inebilir miyiz yani? Bu kadar delirecek miyiz yani en sonunda onu merak ediyorum. Onunla <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ilgili evet, biliyorsun... evet. Evet. Bu hafta ilginç bir konumuz var. Aslında biz bu konuyu konuşmak için biraz bekledik. Yani Özellikle tarz... bekledik. Evet, bizim tarzımıza biraz ters bir durum ama bilerek kasten bekledik. Hiç konusunu dahi açmadık. Ya ilk başta Mahir Haziran ayında gezi vardı. yani Gezinin bütün egemen güçlere ayar çekmesi gibi bir durum vardı. Şimdi geziyi bırakıp bu konulara girmek istemedik. Evet, de... Yani bu... uluslararası bir konu bu. Evet. Yurt dışına çıkmak istemedik, yurt dışında kaldık. Temmuz'da da ne oldu? Bir de bu tip konuların olgunlaşması gerekiyor bence. Doğru. Yani ilk anda böyle gaza gelip bir şeyler söylemek doğru olmayabiliyor. Konu güzel bir şekilde olgunlaşıyor şu anda ve e, herhalde artık bundan sonraki e, teknoloji dünyasındaki en önemli konulardan biri olacak gibi görünüyor. Evet, aslında... Konumuz prizma bu arada. Evet. Bunun aslında, bunun aslında altyapısını hazırlamaya çalışan bir takım kanunları, bir takım işte sopalar, pipalar, aktalar. Yani e, iktidarın ...toplum ve bireyler üzerindeki e, gözetlemeci ve baskıcı e, uygulamalarını, teknoloji üzerindeki uygulamalarını zaten konuşmuştuk. Sadece bu böyle artık hani duymayan kalmasın gibi. Yani sopa pipayı herkes bilmiyordu ama sansürleme projelerini. Ama artık bunu öyle bir noktaya getirdi ki bütün televizyon kanalları falan özellikle Amerika'da. Herkes biliyor artık yani bizim şu anda mesela standart esprilerden biri yani bu internette yazışırken falan buradan NSA agentlara selam gönderiyorum falan gibi şeyler olabiliyor artık <gülüyor> 1992'de bir film çıkmıştı Şifreciler diye hı hı. Sneakers İngilizce adı. o filmi düşündüm yani bu bu yaz boyunca prizma ile ilgili her türlü haber çıktığı zaman o filmi düşün. Çok güzel yazılmış bir filmdi. Senaryosunu 7-8 senede yazmışlar sanıyorum. E, 20 senede bir filmin eskimemesi olabiliyor. Yani evet. 100 sene bile eskimiyor filmler. Ama burada bu kadar teknoloji ile alakalı bir filmde e, de bu olabildi. E, bu yaza damga, bu yaza damgasını vuran olaylardan bir tanesi Prizma ve Edward Snowden. Hı hı. Onun e, küçük maceraları, Hong Kong, Moskova arasındaki maceraları tabii e, belki adı unutulup gidecek. Belki de günümüzün en büyük kahramanlarından biri olarak anılacak ileride. Hı hı. Ama biliyoruz ki 2013 yazında herkesin biraz masumiyetinde eksilme oldu Mahir. Evet. Biliyorsunuz Zizek geçenlerde bu dönemin artık bu yüzyılın kahramanları e, Assange, Manning ve Snowden dedi. E, yani kahraman tanımlaması yapılması gerekiyorsa eskisi gibi artık padişahlar ya da efendime söyleyeyim işte İskender falan değil de e, büyük savaşçılar değil aslında e, ya da büyük devrimciler de değil e, normal insanlar olup bilgiyi paylaşma açan insanlar olduğuna dair bir perspektif çiziyor. Evet, Bu, Oliver ilginç. Stone da dün aynısını söyledi. Edward Snowden'ın bir kahraman olarak anılması gerektiğini söyledi. Ee, i̇lginç değil mi? Amerikan kültüründe biliyorsun, çok asker, asker çok üste tutulur tabii, birçok yerde olduğu gibi. Abi, Amerikan kültürünün kahramanı Kaptan Amerika'dır yani. Kaptan <gülüyor> <gülüyor> Şey oldu... Paradigm shift oldu yine <gülüyor> paradigma kayması oldu yani Captain America'dan Edward Snowden'a <gülüyor> kahraman tanımında bir değişiklik oldu. <gülüyor> bir de genç insanlar mı yani evet, diyor, Randy Manning de 25 yaşındaydı işte Snowden de 30 yaşında. Hı hı. Genç Şimdi... olmak bir avantaj mı bu dönemin kahramanları olmak? Için? Kesinlikle. Ya çünkü. Ben biraz şöyle düşünüyorum, biz bu konuları zaten çok konuştuk yani çeşitli programlarda ama e Şimdi 30 yaşında bir adam, muhtemelen internetle büyümüş bir insan Değil mi? Yani o, o kültürün, o özellikle daha gençken internet birazcık daha alt kültür bir şeydi yani hani Böyle herkesin çok yaygın bir şekilde kullandığı, büyük şirketlerin falan bunu böyle bir para kaynağı olarak gördüğü Ya da devletin insanları izleme mekanizması olarak gördüğü bir şey değil Cool. Ne güzel ya, 90'lar ne kadar güzel evet. at koşturuyorduk değil mi? Böyle cool tam çocukların... maaşı batı gibiydi ya. Evet, cool ya. çocukların birbirleriyle takılma ortamıydı. Yani öyle bir romantik bir gençlikten gelmiş bir adamın böyle bir şey yapması çok normal. O yüzden de güzel yani. Hani şeyden, Aaron Schwartz'tan ya da diğerlerinden çok farklı bir karakterde olduğunu zannetmiyorum ben adamım. Yani. Kendisi de daha çok fazla bir şey öğrenmek mümkün değil tabi artık. <gülüyor> muhtemelen de olmayacak ama. <gülüyor> ilgimi çeken şey seçimlerde Obama'ya oy vermemiş. Üçüncü, üçüncü adaylara oy vermiş. Yani kim olduğu bilinmiyor da. Muhtemelen Yeşillere vermiş olabilir diye düşünüyorum. Yani demokrat değil yani aslında. yaz Obama çok yani biraz bu son olayda <gülüyor> karisması çok fena çizildi ya ama, ama, ama Onurcum biliyorsun bir daha olmayacak bitti onun işi yani o artık istediğini söyleyebilir o yüzden bir daha başkan olmayacak ki ama esas öyle bir anda bunun fırsatını kollaman lazım ve bir daha başkan olamayacağın için yani e Onurcum, daha onur... cesur olman lazım değil mi? Ya cesur değil kendini ortaya koydu işte artık iyice ortaya çıkıyor nasıl biri olduğu Nasıl biriymiş? <gülüyor> i̇şte yani ben pek beğenmedim. Mı? Gördüğüm adamı. <gülüyor> ben de beğenmedim. Burada <gülüyor> çok beğenen kişi yok zaten. Yani artık onu. yani onun. Bence şöyle bir şey var. Amerika'da kesinlikle bir artık ya yani bütün dünyada bir özgürlükçülüğün ya sol demek istemem ama özgürlükçülük diyelim. Özgürlükçü hareketlerin, ilericiliğin, progresifliğin yeniden tanımlandığı bir takım hareketlere ihtiyaç var. Obama o boşluğu çok iyi görüp ona oynayarak seçilmiş biri bence. Gerçekten öyle biri olduğunu ben çok düşünmüyorum. O, o potansiyeli iyi gördü ve o potansiyelden aldı oylarını. Ama aslında öyle biri değil yani o kadar standart bir demokrat bence Obama. Anlatabiliyor muyum? Yani ten rengini dışarıya çıkarttığımız anda e, bu tip konularda standart, lobici bir demokrattan çok farklı savırlar sergilecek progresif biri, Hiçbir zaman bana öyle görünmedi zaten yani satır araları okunduğunda. Ama öyle bir imajı vardı, o imaj şu anda yıkılıyor her olayda. Ve çok da umursamıyor sanırım çünkü bir daha nasıl olsa hani bitti yani dönemler bitti. Bir Bloomberg değil yani onu sana söyleyeyim. Bak Bloomberg de yeniden seçilmeyecek ama hala bazı konularda taviz vermiyor yani. Parklar yapılsın, onlar olsun, insanlar kalorili yiyecek yemesinler falan yani çok farklı konular ama yani şöyle söyleyeyim hayır, ben pek aralarında çok büyük bir fark gördüğümü söyleyemeyeceğim. Hı hı. Bir tanesi tabii milyarder olduğu için öyle bir farkı, evet. onun ekstra bir güveni olabilir ama... E, ...her türlü günümüz politik açısında gördüğün o anket mü müptelalığı, bu bunlar, o ikisinde de var. Hı hı. E, Obama'da özellikle mesela eşcinsel evlilikler hakkındaki aldığı pozisyon zannediyor musun ki? Aynı adam 15 yıl önce tabii seçimlere ki. girseydi aynı pozisyonu alacaktı. Hayır, Amerika belli bir noktaya geldi anlayış olarak... İşte sitkamlarda görmeye başladı eşcinselleri. Ee, Birçok yerde hayatında görmeye başladı. Ee, küçük şehirlerde görmeye başladı. Medyanın bir şekilde yani öyle evrimleşti ve okey dedi. Yani %50'den fazlası okey dedikten sonra zaten yani bir critical, kritik bir noktadan sonra adam da tabii ona peşine yap, şey yapıyor. Yani demek ki Bizim burada biraz hayal kırıklığına uğramamızın nedenlerinden bir tanesi biraz bu fasada çok fazla inanmamız. Yani senin dediğin şey doğru, ten rengini at dışarı. Hı hı. Standart bir demokrat'tan çok büyük bir farkı yok dedin. E, i̇şte böyle hani toplumun fazla nabzını tutmaya çalışan <gülüyor> liderler sanki günümüzün böyle bir hastalığı gibi. E, onun için böyle e, bilmiyorum yani cesaret e, vizyon, ileri görüşlülük, e, biraz demokratik sistemde zaman zaman işte öyle özellikle birebir anketlerle e, yatıp kalkıyorsan biraz daha bunları oluşturmak zorlaşıyor. Benim Amerika, yani prizma olayında benim hı -hı. için Amerika'da en ilgimi çeken noktalardan bir tanesi, bu, biliyorsun Amerikalılar bu kurucu babaların çok severler ya, founding fathers derler, kurucu babalar. Hı hı işte bu kurucu babalarda işte Amerikan anayasasını medeni özgürlükler ve kişisel dokunulmazlıklar üzerine kurmuşlardır. Ama günümüz özellikle 11 Eylül sonrası böyle emniyet ihtiyacı da çok büyük bir e, hal aldı. Yani herkes hem can, hem mal olarak emniyet ihtiyacına çok önem vermeye başladı. E, Prizma olayı da yani bu ikisini esasla karşı karşıya getiriyor. Bir tarafta bakın teröristler gelecek her şeyimizi Alacaklar, geçecekler, hepimizi öldürecekler. Öbür tarafta ise işte ama biz hepimiz özgürüz, işte birbirimizden e, bağımsızız, hepimizin kendi e, özel hayatı var, bunların dokunulmazlığı var. Yani bu iki esas da birbirinden e, farklı konuda birisi öbürüne ödün vermemize neden oluyor ve sanki emniyet ihtiyacı kazanıyor gibi geliyor bana. Yani şimdi burada bu kadar makro bir ölçekte emniyet neden lazım onu çok ben çözemiyorum benim kafamdaki en büyük sorulardan biri. Yani şimdi 7 milyar insanı 7 milyar insandan korumak için mi lazım böyle bir sistem? Yani herkes mi potansiyel olarak suçlu anlatabiliyor muyum? Yani öyle bir noktaya gelebilir ki bu herkesi herkes gözetliyor falan gibi bir noktaya geliyor yani giderek bu iş. Ya yani buna neden ihtiyacımız var? Yani. Aslında sorunların kaynağı yani bir insanın bir insanın diğer insanlara zarar vermesinin sebepleri üzerine odaklanmak yerine bütün insanların diğer insanlara zarar verebileceği, potansiyel olarak zarar verebileceği kanısı üzerinden teknolojiyi kullanarak gözetleme sistemleri oluşturmak bence bir çılgınlık yani. Yani bu işin bir ekonomik boyutu var. Bu bir. İkincisi teorik olarak bunun en son gideceği nokta tamamen çılgın bir nokta yani. Hepimiz o zaman evimizde çünkü bu iş böyle kalmaz. Yani bu bu sistemler başkalarının eline de geçecek. Yani bu işler böyle o kadar kolay olmayacak anlatabiliyor muyum? Yarın öbür gün e, genç biri bağımsız bir ülkeden ya da bambaşka bilmediğimiz bir yerden çıkacak. Bir sürü şeyi yayınlayacak. İşte daha bu hafta oldu Suriyeliler e, CNN'in, Times'in bir sürü Amerikan şirketinin sitesine aynı anda saldırdılar. Washington Post'un içeriğini değiştirdiler. Yani eğer ki bu giderek böyle bir savaşa doğru giden... Yani önce füze kalkanı alırsın ya. Değil mi? Öyle olur yani. Önce bir savunma sistemi kurarsın. Ondan sonra biraz saldırı sistemi kurarsın. Sonra karşındaki de kurar. Sonra birden biri bir şey olur. Bir şey atar falan. Aa o benimkini gözetledi. Yok o bilmem neyi ihlal etti. Birden bir şey ortalık karışır. Biraz ona gidiyor gibi. Şimdi... Bütün sınavdum bu belgeleri açıkladı. Sen Çin hükümetisin ne yaparsın Onur? Ben olsam daha iyisini yapmaya, hemen daha iyisini kurmaya çalışırım tabii ki. Çünkü karşında böyle bir seni sürekli gözetlemeye çalışan bir adam var. Hiç dostça bir tavır değil. Yani Alman... Ya Çinse eğer aynısını yapar. Evet ama Almanya'da mesela Amerika ile birbirini gözetlememe anlaşması imzalamaya çalışıyor şu an. Yani böyle ya bir evet, devire ama... geldik. Çok ilginç. Almanya'da bu konularda çok <gülüyor> ağzı yandığı için hem hmm. komünistler tarafından hem de ondan önce naziler tarafından. Almanya'nın pozisyonu da çok ilginç. Merkel'in bu konudaki e, gafını duydun mu? Hangisini? Bilmiyorum. Demiş ki işte bu Snowden olayı ortaya çıktıktan sonra hatta Almanya'nın da e, e, gözetlendiği artık kanıtlandı ya şey... Hmm. E, şey demiş. İnternet hepimiz için yeni bir şey. Onun için tam ne yapacağımızı bilemiyoruz. Bu konularda gibi cevap vermiş. Yani internet. <gülüyor> Bence <gülüyor> merkez o zaman Türkiye'de Ulaştırma Bakanlığı yapabilir. <gülüyor> yapabilir. <gülüyor> yani Almanya'daki işi bitince politikacı olarak bir iş bakıyorsa yani ben Türkiye'ye... Ulaş... Eylül'de tekrar kazanacak gibi. <gülüyor> Olacak bir yüzde 42. <gülüyor> Neyse, yani şimdi... Ne biliyor musun Mahir? Hı -hı. Yani insanın mahremiyeti biraz uh, bizim bu, bu tahmin edilemeyen taraflarımız. Yani sanki bazı taraflarımızı saklıyoruz dolabımızda. Çünkü e, o ta tahmin edebileyim taraflarımız bizi böyle istikambildeki joker gibi. Yani e, elimizden giderse başkaların üzerimize pişti yapabilir. Hı -hı. Sana şöyle söyleyeyim. Yani e, şu anda devletler teknolojiyle insanları astlaştırmaya çalışıyor. Yani diyor ki biz sizin üstünüzdeyiz. Siz astımızsınız. Teknolojiyi hı hı. kullanıyor. Bunu yüzyıllarda zaten yapıyorlardı. Hı hı. Neden bunu yap? Sen dedin ya nedenini aramak lazım dediğin zaman insanı bu değersizleştirme, bu önemsizleştirme veya işte güvenlik saplantısıyla modernitenin bize verdiği bu müzbin bir hastalıkla yaşamamızın en büyük nedenlerinden bir tanesi bu tahmin edilebilir taraflarımızın Devletler tarafından arttırılmaya çalışması ve önceden kestirilebilir bir hale gelmemiz. Bu da profillerin oluşturulması da oluyor. Yani sen adın Mahir Yavuz sen bu profilde bir insansın. Şöyle bu konuları konuşuyorsun, şu saatlerde konuşuyorsun, şu insanlarlasın şunu satın alıyorsun şunu satıyorsun. Kafa yapan şudur yani huy ve alışkanlıkları alıp seni böyle bu bir profil halinde artık eski işte biz bildiğimiz fişlemenin başka bir türünü yaşıyoruz şu anda. Evet. <gülüyor> Bunu yaptığımız zaman da senin herhangi bir sisteme, sisteme dair e, empoze edebileceğin değişiklikler veya herhangi bir tehdit unsurun ortadan kaldırıldığı veya azaltıldığı düşünülüyor. Çünkü sen artık daha tahmin edilebilir bir yaratıksın. Ondan dolayı da hani e, bilinmedik bir tarafta sisteme saldırman veya egemen güçlere saldırman daha zor olarak düşünülüyor. Yani onun için hepimiz tesir altındayız. Devletin teknolojiyi insanları aslaştırmak için kullanması yüzünden tesir altında olduğumuzu düşünüyorum. Ve en kötüsü de şirketler. Yani işte Facebook'undan Google'a kadar bu şirketlerin de Microsoft'una kadar da bu şirketlerin de bunun içinde olması ama hala bir diren Twitter var galiba. Twitter evet. direniyor. Twitter direniyor Dropbox şaibeli açık mı değil mi o çok açığa çıkmadı değil de dendi önce sonra o içerikte de arama yapılabiliyor dendi fakat burada geçenlerde bir yazı çıktı yine Amerika'da artık bundan sonra şirketler sadece verdikleri servis üzerinden değil bu tip sistemlere karşı ne kadar dirençli politikalar yürüttükleri üzerinden de değerlendirilecekler diye. Yani hem kullanıcı gözünden hem de özellikle borsada. Ben bunu önemli olarak görüyorum. Çünkü <gülüyor> şu anda hani öyle bir blok var ki önümüzde. <gülüyor> Pardon. Yani Google, Facebook, PayPal, efendim söyleyeyim işte Microsoft. Yani aklımıza ne geliyorsa herhalde bütün internet kullanıcılarını en azından bir yerden yakalayan bir... Ağ söz konusu. Bunların hepsi aynı şeyin içinde oldukları için, aynı sepetin içinde oldukları için sırıtıyorlar yani biraz böyle. <gülüyor> Nasıl olsa hepimiz yaptık bunu, o yüzden bir şey olmaz falan gibisinden. Ama ben bunun böyle uzun sürede devam edeceğini düşünmüyorum. İlginç bir gelişme, şöyle bir şey oldu. Lavabit diye bir e-mail servisi var biliyorsun Amerika'da. Bu. Evet. Ee, özellikle Google ya da diğer bedava e-mail veren şirketlere göre çok daha minimal ve çok daha güvenli ve kesinlikle e, bilgilerimizin e-maillerimizin kimse tarafına okunmayacağını garanti eden. Evet, üzerine... Ama paralı bir hizmet tabii. Evet. Değil mi? Ve Snowden'ın bunu kullandığı anlaşılınca e, direkt e, bu servis de kapandı. Yani şimdi bu bence bir dengenin oluşması gerekiyor. Şu an denge çok kayık. Ama oradaki bence parantez anti parantez Hı -hı. unutmayalım. Yani hükümetten o şirkete dokümanlarına dair bir Tehdit. istek geldi. Yani Tabii, dedi evet. ki Snowden'ın maillarını görmek istiyoruz dedi evet. ve şirket o mailları, o postaları vermemek için şirketi kapattı. kapattı. Evet. Kendileri kapattı. Evet. Kendileri kapattı. Ya bu bakın bunu dinleyenlere şunu söylemek istiyorum. Büyük şirketlerin Hiçbir zaman böyle bir şansı yok. Hı hı. Onların binlerce hisse senedi sahibi var. Birçok borsada, borsaya koteler. Ama küçük ve orta şirketlerin başka bir avantajı ortaya çıkıyor. Yani adam diyor ki ben şirketi kapatıyorum diyor. Hı hı. Şimdi düşünsene. Bunu yapan bir insan başka bir şirket kurduğu zaman yarın öbür gün ve kuracaktır ve belki evet. buna benzer bir şey yapacaktır veya başka bir, bir şey yapacaktır. Sence o insanın e, e, reputasyonu o insanın e, e, yani güvenilliği bundan dolayı da herhalde zelelenmeyecektir aksi yok aksi bir şey olacaktır diye düşünüyorum Onurcuğum... E, arkadaşımızın ismi lader levizon Evet adı çok ilginç Evet e, Vallahi lader ne yapsa alırım yani ben bundan sonra sana söyleyeyim patates satsın ondan alırım yani çünkü ya en azından tabii ki yani otoritenin, iktidarın karşısında durmak böyle özellikle kişisel konular mevzu bahis olduğunda ne bileyim yani hayatının bir kabusa dönmesi falan gibi durumlar söz konusu olduğunda kolay değil. Ama, Hiç kolay değil. Ama yapılabilecek şeylerin bir şeyi var yani makul bir çözüm her zaman var. Yani hemen böyle her höt diyene aman abi diye el pençe durmak yerine makul bir çözüm bulunabiliyor yani. Bence. Ama var mı? Tek bir büyük şirket var mı bunu yapan? Yani işte Twitter evet. yapmaya çalışıyor biraz. Evet Twitter'da yani e, Twitter'e gelen de şeyin haddi hesabı yok. Acaba nasıl yani o konuda çok ilginç biraz açıklasalar da öğrensek kaç tane avukatları var ne yapıyorlar yani hani böyle nasıl <gülüyor> bayağı ciddi düşünsene çünkü Amerika'dan e, yeniden şeffaflık raporunu yayınladılar geçen haftalarda. Yani i̇nanılmaz bir talep geliyor yani tabii sürekli. Özellikle işte Anonymous gibi gruplar falan da Twitter üzerinden çok ciddi organize oldukları için ya da Türkiye'de retek mesela yani Twitter ve şey yaptığı anda <gülüyor> bütün her şeyi açtığı anda birden <gülüyor> işin rengi değişebilir bütün dünyada tabi burada Twitter yani büyük bir şirket olarak allandırılabilir mi o da onu da konuşmamız lazım. Tabii yani Microsoft'lardan ya. bahsediğinde Google'lar Facebook'la bile karşılaştığı He. zaman Twitter tabii. çalışan sayısı olarak yani çok daha az çalışanı var. He. Piyasa değeri oldukça iyi olduğu halde tabii ki diğerlerinden biraz daha farklı bir şirket. Onun için e, sanıyorum onların itibarı anlamında da yani açmaları galiba itibarlarını çok fena tahrip edebilir. Yani Google'ın veya Microsoft'ın açması başka bir şekilde ama Twitter eğer dosyalarını tamamen devletlere teslim etmeye başlarsa bu itibarlıkları 5 paralık hale getirebilir. Çünkü başka bir servis sunuyor, başka bir hizmet sunuyor diğerlerine oranla. Evet. Biliyorsun Türkiye hükümetiyle de bayağı bir Twitter'ın e, konuşmaları oldu. <gülüyor> evet biliyorsun e, e, sanıyorum radikalde bir yazı çıktı. E, Facebook uyumlu çalıştı diye. Facebook'ta evet. şu an e, ötekilerin postası başta olmak üzere bir sürü hesap kapandı. Yani bu sanki şey gibi eksen şuna oturuyor gibi geliyor. Dediğin gibi ast üst ilişkisini uzun vadeli olarak sabitlemeye yönelik iktidar hareketleri var dünyanın her yerinde. Yani çünkü biz bunu çok konuştuk işte hani parlamenter sistemin geleceği gerçekten internet üzerinden insanların kendilerini ifade etmesi ve bu ifadelerin aslında kamuoyunu oluşturabiliyor olması artık teknoloji vasıtasıyla çok ciddi bir tehlike. Parlamenter sistemi lobiciliği korumak istemeye çalışan insanlar adına büyük şirketler, lobiler, parlamenter sistemler, uluslararası, birleşmiş milletler falan gibi şeylerin tamamıyla bir anda ortadan kalkmasına sebep olacak bir durum. Bunu bu sistemin devamını sağlamak üzere atılan adımlar olarak değerlendiriyorum ben. Ama e, yani bunun da çok işe yarayacağını da düşünmüyorum ya ben açıkçası. Yani anladın mı? Hani nereye kadar yani ne yapabiliriz? O kadar çok dava olacak ki, o kadar çok şey olacak ki bence bundan sonra. Şimdi mesela diyelim ki prizma üzerinden birini yakaladılar. Diyelim ha. ki x bir kişi düşünce özgürlükleri sınırlarını zorlayacak şeyler yapıyor. Ne olacak şimdi bu adam? Yani biz bu adam herhangi bir bara gidip kahveye gidip bir akşam birileriyle bunları konuşsa hiçbir şey olmayacaktı hayatında. E-mail'de yazdığında niye suç olsun? Yani bunların ama zaten olarak... olmayacak yani o insan senin biraz önce bahsettiğin e, olan sistemi tehdit etmeye başlarsa veya onun içerisinde çok yükselirse hı hı. veya ona alternatif bir sistem oluşursa yani o zaman zaten bu ortaya çıkacak. Hı hı. O ana kadar onun profili kimsenin elinde olmayacak kimse hiçbir canlı insan onu okumuş olmayacak evet. ama o noktada geçmiş kayıtlara bakılıp yani o ast üst ilişkisinde sen dur bakalım sen üste çıkamazsın çünkü senin üzerine şu dosya var denilecek. Veya Hı -hı. onun işte ses kayıtları olacak, onun görüntü kayıtları olacak. Ve işte o itibarı tahrip etme o noktada ortaya çıkacak. Evet. Yani sen bir tehdit oluşturduğun zaman bu topyekun bilgi bilinci de Amerika'da hep teröristler. Yani %50'den fazlası neden Amerikalıların bunu destekliyor? Prizmayı bile destekliyorlar. Evet. Yani ortalık e, olur yıkılıyor olur. prizmayla <gülüyor> Amerikalıların hala %50'den fazlası. Bu Topyekün bilgi bilincini, bu, bu prisma ve bunun gibi sistemleri, 30 tane değişik Amerika'da sistem var. Evet. Bunların hepsini desteklemeye devam ediyor. Neden? Ha i̇şte teröristler bizi alacaklar, öldürecekler. Ama halbuki yani yalnızca teröristler değil yani birçok yaratıcı insan da belki bunlar sayesinde, bu bilgiler sayesinde durdurulacak. Ee, ama biliyorsun Amerikalılar A diyorlar ki, buradaki en güzel tartışmalardan biri de o. Ee, benim gizlim hakkım yok ki. <gülüyor> zaten ben iyi bir insanım. Zaten hiç kötü şeyler yapmıyorum. Arkadaşlarımla da hep güzel şeyler konuşuyorum. Devlet okusa ne olur, okumasa ne olur diyorlar. Ama zaten onlar o zaman kaybetmişler. Yani baştan kaybetmişler. Onlar demek ki benim bahsettiğim o artık tamamen tahmin edilebilir, önceden kestirilebilir hale gelmiş insanlar. Huy ve alışkanlıkları demek ki ortalamanın huyu ve alışkanlıklarını tamamen kendilerine empoze etmişler. Ve hiçbir şekilde sistemin o gerekliliklerin dışına çıkma ihtiyacı da hissetmemiş insanlar. Hı hı. Ee, o zaman okey. Tamam. Sistem ne tamam. verirse yerim diyor yani. Tamam ne verse o zaman tamam. yani <gülüyor> Matrix'e hoş geldiniz okey. Yani ne diyeyim ben? o ben Ne diyeyim o insanlara? <gülüyor> Senin de saklayacak bir şeyin var diye onları ikna mı etmeye çalışayım? Yok hayır öyle bir şey yok. <gülüyor> <gülüyor> bu güzel bir kart tartışma konusu olabilir. Senin de saklayacakların var. <gülüyor> <gülüyor> Senin dolabında birçok iskelet var diye başlayayım o zaman. <gülüyor> ya ama gerçekten yani bu bu jokerimizi elimizde tutmamız lazım Hayır, Yani bu joker e, illa saklayacak şeylerimiz değil. Ama tahmin edilebilir taraflarımızın e, o kadar çok olmaması önemli bir şey. Ya Çünkü de... tahmin edebilir tarafların tamamen artık ...dosyalanacak bir hale geldiyse, bu demektir ki senin ne yaratıcılığa katkın olabilir... ...ne ekonomiye katkın olabilir. Yani, yani bunu da, bunları da konuşmamız lazım. Şimdi, evet, bence bu önemli bir konu. İkinci önemli, ya birincisi yaratıcılık dediğimiz şey. Ya da hani out of the box deniyor ya İngilizce'de. Yani Türkçe'ye çevirilemez. Kutunun herhalde. dışında, bu, Türkçe'de söyleniyor, gazetelerde falan söyleniyor. Kutunun dışında. Evet, evet. Kutunun, Kutunun dışında düşünmek. düşünmek. Yani evet, sana verilmiş bir şey değil de e, onun dışındakileri düşünebilmek. E, bu çok önemli bir şey. Çünkü sen eğer ki toplumun averajında ya da işte ben aman benim neyim gizli ki falan ya da benim bilmem düşündüklerim zaten e, tırnak içinde toplumun onaylayacağı şeyler falan filan gibi bir hayat yaşıyorsan zaten senin bu hayatta ...diğerlerine kazandırabileceğin çok fazla bir şey yok demek oluyor. Diğerlerinden kazanabileceğin şeyler var. Sürekli olarak tek yönlü bir. Evet, evet sen bir asalaksın demek aynı zamanda. Yani <gülüyor> uyumluluğun ekstrası, uyumluluğun bu maksimum hali... ...esasa senin diğer insanlardan beslendiğin anlamına geliyor. Ve senin e, artı bir değer oluşturmadığın anlamına geliyor. Evet. Ama bu noktada ne olacak? Eğer bunu bir çizgi filmini yapsaydık şöyle olacaktı. Sen bir telefonda konuşuyorsun. Diyelim biraz daha normların dışında bir şey konuşuyorsun filmi filmini yapsaydık, o telefon konuşması olduğu anda sana bir tane insansız hava aracı gelecekti değil mi? Evet. Seni patlatıyor. O adam da diyecek ki biraz önceki şakşakçı adam, aa işte iyi oldu bak de. <gülüyor> Bunun işte bu teröristi, toplumu başka yere götürecekti falan diyecek. Yani senin hikaye anlatılamayacak bile. Evet. Sen o telefon konuşmasında o anahtar kelimeyi söylediğin zaman e, insansız hava aracı tarafından <gülüyor> patlatılabilirsin. Evet. Şimdi yani, bu birinci... Çizgi konu. film gibi konuşuyoruz tabi. Tabii. tabii. Yani birinci konu bu. Ee, gerçekten kendimizi otosansürleyerek yaşama, yaşamaya alıştırmak, parana yaklaşarak yaşamaya alıştırmak gibi etkileri var bence. Özellikle genç insanlar üzerinde. Bu çok sakıncalı. Bunun kesinlikle yani yok edilmesi gerekiyor. Yoksa bütün, yani, yani mecbur değil ki insanlar e, yaşadıkları ülkenin otoriter tavrıyla aynı şekilde düşünmeye. İnsanlar mecbur değil ki yani otoritenin yaptığı her şeyi onaylamaya mecbur değiller. Olmamalılar da. Yani eğer ki gerçekten bir özgürlükten bahsediyorsak hayatta böyle bir şey söz konusu olamaz. İkincisi de. Ama, ama bir dakika Hayır yani sen yok, kesinlikle yok edilmeli diyorsun ama gayet sert kelimeler bunlar. Yani sence bu gözetleme Hayır. alışkanlığı ve Hı. bu tür gözetleme projeleri yani kesinlikle yok edebilecek şeyler değil. Yaşam Yaşamımızda olacak şeyler bundan sonra. Kesinlikle Fikir. öyle, farkındayım ama ben ideal olanı söylüyorum. Ha idealite. Tamam. Tabii ki. Yani <gülüyor> yok edilmedi derken yok edilmesi için yapılabilecek çok fazla bir şey olduğunu düşünmüyorum. Çok da ya benim zaten problem problem tarafı ne bu? de ondan dolayı hmm. galiba iş Yani. <gülüyor> ondan tüylerim diken diken oldu. <gülüyor> tüylerim <gülüyor> diken diken. Sıra <Kusura> bakma. <gülüyor> Bence ikinci sorun da şundan kaynaklanıyor. Ya Utopya romanını bile hiç sevmemiştim ya okuduğum zaman <gülüyor> çünkü içerisinde gayet bir otosansür vardı. Evet buyurun. İkincisi de şu bence. Şimdi bu ast üst ilişkisini kurmaya çalışan insanlarda üst olanlar aslardan farklı bir şekilde yaratılmadılar. Onlar başka bir varlık değiller yani. Hani bu sistemi kurgulayan ya da bu sistemleri destekleyen, buna para yatıran, bunları oluşturanlar da senin benim gibi insan evladı. Şimdi o insan evladı neden benim yaptığım her şeyi biliyor da ben onunkini bilmiyorum. Yani burada niye böyle bir otorite ilişki kurmak zorundayız? Bunu çok kafam almıyor benim. İnsanlar, bunlar çok donanımlı sistemler, çok fazla yetenek, zeka, kapasite, eğitim isteyen şeyler, bunların farkındayım. Ama mesela sanat tarihini düşün, Rönesans'taki sanatçıları düşün, onlar da toplum için çok ekstra çok sıra dışı şeyler yaptılar. Bunlar ama diğerleriyle uğraşmadılar. Anlatabiliyor muyum? Yani üstünlük sağlamaya yönelik hareketler kısa ya da uzun vadede yenilmeye mahkumlar bir noktada. Anlatabiliyor muyum? Çünkü bence aynı enerjilerini, aynı eforlarını bir resim yapmaya harcayabilirler. Mesela <gülüyor> güzel bir resim yapıldı. Andy Warhol gibi sanat yapabilirler. Kitap yazabilirler. Yani insanları böyle belli şeylere hapsetmek, düşüncelere kafalarının içine hapsetmek, onları kafalarında yalnızlaştırmaya çalışmak, bunlar üzerine sistemler kurmak bunlar böyle bilmiyorum ya biraz yani Mevlana'yı falan düşünsünler anlatıyorum Hani sorunu çözmekse mesele, sorun başka şekillerde çözülebilir bence. İnsanlara farklı bir şey gösterirsin, farklı bir pencere açarsın, barış köprüleri kurarsın, bir sürü şey yapabilirsin. Gözetleyerek sorunu Çözemezsin. Bence gözetleyerek yeni bir ekonomi oluşturabilirsin mesela. Buna okey. Mesela yeni silah ve sanayi şey, savaş sanayisine destek oluşturabilecek yeni bir cephe açabilirsin. Buysa amaç tamam okey doğru şeyi yapıyorlar. Ama amaç sorunları çözmekse doğru şey yapıldığını düşünmüyorum ben. Amaç tabi ki sorunları çözmek değil. Yalnızca anlatılan hikaye sorunları çözme hikayesi. Evet. İnsanları kandırmak için en güzel hikayelerden bir tanesi. Bakın şöyle bir öcü var. Biz bu öcüyü yok etmek için şunları yapmamız lazım. Hı hı. Onun için de işte prizma gibi ve onun gibi 30 tane başka istihbarat programını kullanıyoruz. Yani o hikaye o kadar haplaştırılmış bir hikaye ki evet. ve o kadar fazla insanın kafasına çok kolay bir şekilde yerleştirebiliyorsun ki ondan dolayı oluyor. Tabii ki Olay sorunu çözmek değil. Rekabetse olay. E, burada bir otoriter bir rekabetçilik var. Yani sen başka e, devletler e, rekabet ediyorlar. Şirketlerle rekabet ediyorlar. insanlar rekabet ediyorlar. Sanatçılarla rekabet ediyorlar. Ama inanılmaz bir şekilde çok büyük avantajları var devletlerin. En büyük avantajlarından bir tanesi de vergi toplayabilmeleri. <gülüyor> yani <gülüyor> o, o ciddi bir avantaj. Evet. <gülüyor> Çok büyük bir avantaj. Ve e, biliyorsun yani günümüzde 21. yüzyılda demokrasinin bazı ülkelerde aldığı haydi odur. Yani rekabetçi bir sistemde diyelim sandık değil mi? Oy verilir. Oy verildikten sonra başa gelen de olabildiğince otoriter davranmaya başlayabilir. Yani eskinin o bizim işte demokrasiyi bildiğimiz öğrendiğimiz şekliyle işte e, birbirini denetleyen kurumlar, güçler ayrılığı falan değil günümüz. Günümüz rekabeti olsun, kazanan hepsini alsın. <gülüyor> hepsini alsın. One winner takes it all. Yani pokerde şey gibi. <gülüyor> evet. Onun için yani bunları hani sorunları çözmek veya eşitlikçi anlayış veya işte yani bu, bu bu daha orman kanunları düşünmemiz lazım. Mahir. Şu an orman kanunları en yüksek teknolojik seviyede işliyor. Bunun içerisine biz nasıl fonksiyonlarımızı devam edeceğiz hem birey olarak hem de yeni kurumlar oluşturan insanlar olarak. İşte geçen programlarda bahsettik ki bir, bir tane her zaman şey var işte kendini tamamen toplumdan izole et veya kendi komününü kurun işte hmm. e, fişten çek. E, ya, bunun dışında da alternatifler var ama ya yani bunları esas bulmamız lazım ki bu haksız rekabette bu güçlerle rekabet yani bu güçlerle rakip mücadele, olabilmek hı. için, mücadele edilmek için. Yoksa gerçekten de sorunu çözmek diye bir şey yok mu? Hayır. Hı hı. O, o yok. <gülüyor> Biliyorsun. Yani Kerry, Kerry, Kerry denilen adam. Bak John Kerry, hı hı. Amerikan Dışişleri Bakanı ve hani kötüler arasında iyi bir adam. Ee, hani akıllı, biraz daha hani kafası çalışan bir adam. Ya adamın dediği şey Snowden, Amerika yüz milyonlarca Amerikalıyı tehlike tehlike altına attı. O bu mudur olay yani? yani ya bu olayı böyle mi okuyorsun yani? Bilmiyorum Boston'da belki bir, bir akşam içtiğimiz zaman başka bir şekilde açıklayabilir ama şu anda yok ben Boston'a gittim geçenlerde MIT'ye evet. bir sunum için. Gayet güzel ya herkes takılıyor Boston'da bir sorun yok. İyiler yani. Yok. Yok Kerin de Bostonlu da. Ha. Ondan, hatta e, bir tanıdığımızın vize problemi olmuştu, vize vermediler. Ondan sonra Keriye mektup yazmıştık. E, yine bir tanıdığımız aracılığıyla. Keriden böyle imzalı mektup geldi. Cevabına bakarız falan gibi işler geldi yani. Olur, ama mezuniyet töreniydi, Onun için hani geç kalmıştık artık ama ha. hamili yakınımdır şeyini verdi Keri, Can Keri, Mayırım. Ee, yine Ama bizden... dikkat et e-maillerin yayınlanmasın orada burada. Sonra <gülüyor> Kerry ile gizli yazışmalar adaptasyon foyası ortaya çıktı falan. <gülüyor> <gülüyor> burada programda Keri'ye laf ediyorlar ondan sonra e, evet. kapılar aldığında Kerry ile anlaşmalar yapıyorlar diye çıkışa <gülüyor> <gülüyor> Çok evet. fena var yani çok fena. Artık Yalnız... gazetecilik bunun üzerine dönüyor biliyorsun. Onun e-maili, bunun tweet'i. Twitter'da bugünün en önemli tartışması. Eee <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Şimdi Onur sonunlara doğru gelirken, e, is, is, is, is, dinleyenler için hatırlatalım, e, biz detaylara girmedik ama e, Wikipedia'da çok aktif bir konu bu konu ve e, List of Government Surveillance Projects isimli bir başlık var. Burada bütün ülkelerin yaptığı projeleri tek tek listelemişler. Gerçekten e, aşağı yukarı hepsi aynı şeyi yapmayı hedefliyor, o yüzden çok bir önemi yok. E, Son olarak şunu konuşmak istiyorum. Bu kaçanlar ne olacak? Şimdi sınavdan gitti, Rusya'ya sığındı ama geçici süreyle diyorlar. Ee, i̇şte biliyorsun Assange, İngiltere'de elçilikte, o da hapsinde, Manning tutuklandı yani o bir yere çıkamadığı için garipim. Bunlar böyle yani bir dönem mi hiç... başladı? Bu kahramanlar hep böyle hapis mi kalacak? Artık? Bilmiyorum abi benim kahramanım kaçmayı başarabilen kahramandır esas da. yani bu üçü de doğrusu <gülüyor> beceremedi bir tanesi konsoloslar kendini kapattı bir tanesi Putin denilen kurtun pençesine düştü evet. artık yani onun elini öpmek zorunda evet. öbürü zaten 130 sene evet, hapisciyesi cesaret... deniyor yani kahramanlık yapacaksa bundan sonrası dördüncü, beşinci adamlar gelecekse gerçekten de saklansınlar kardeşim. Hmm. Yani Karipler'de bir ada bulsunlar, Pasivi'ye gitsinler, bir şeyler yapsınlar. Pirate Bay. O zaman senin kahramanların Pirate Bay'ci arkadaşlar. Müccesi onlar başardılar. Şu anda nerede oldukları da tam kestirilemiyor bildiğim kadarıyla. Ee, Güneydoğu Asya'da takılıyorlar. Belgeselleri çıktı. Onlar onlar iyi, iyi kotardılar. Ama tabii onlar Snowden ya da Assange kadar böyle ciddi... E... ...can sıkmadılar yani. <gülüyor> evet ya Amerika'nın canını sıktın mı galiba? Bir şekilde ensene yapışıyor <gülüyor> adamlar ya... ...bırakmıyorlar. Dünya küçüldü. <gülüyor> Buradan da Amerikan dostlarımıza... ...selam çakalım. <gülüyor> Ama nedense... ...bizim dostlarımız da hep en Amerikan... ...karşıtları da bizim dostumuz olmuştur. Yani ben 16 sene yaşadım Amerika'da. Yani senden benden çok daha fazla... ...Amerikan karşıtıdılar Demek ki onların içerisinde de yani... O yüzde beşler, yüzde onlar, yüzde birler, yüzde kaç olursa olsun, ya yani bunlar e, elitlik bence e, le açıklanabilecek bir şey değil. Yani aykırı düşünenler veya bu tür güç güç dengelerini çok iyi çözebilen insanlar var. Nedense de onlarla arkadaşlık yaptık. Evet. Onlara da pek selam çakmamıza gerek yok yani genelde. <gülüyor> <gülüyor> Ama bazıları da önemli yerlerde Hayır. gerçekten de evet. Washington Post'a çalışıyorlar, şeyde çalışıyorlar. Yani bu insanlara da ister istemez işimiz düşüyor zaman zaman. Şimdi. <gülüyor> O zaman Onur şöyle Durur diyecekler diyeyim. ki kapalı kapalar ardında Onar ne Onur neler yapıyor Allah mütevelli. Ya. <gülüyor> hakikaten ha öyle bir konuştuk ki ben de biraz önce düşündüm böyle şey bilseler gibi. Bilseler bankesi de neler yaptım Onur şimdi e-maillerini okumak isterim yani hakikaten <gülüyor> acaba bir <gülüyor> bir çaba göstersem mi e-mail hesabına girmek? Için. <gülüyor> Neyse e... uzun lafın kısası galiba böyle. Diğerleriyle uğraşma hevesinde olanlar ve bu hevesi kırmaya niyetli olanlar üzerine teknolojiden güzel bir e, alan mücadelesi göreceğiz galiba bundan sonra öyle görünüyor. Ya evet bu muhabere pek bitmeyecek yani devam edecek. Ee, i̇yi olan kazansın diyorum. <gülüyor> Çok güzel, <gülüyor> yarışmacı arkadaşlara başarılar diyerek bitirelim o zaman. <gülüyor> Haftaya görüşmek üzere olur. Haftaya görüşmek üzere olur.